Cahiller helak oldu, alimler kurtuldu. Alimler helak oldu, amiller kurtuldu. Amiller helak oldu, muhlisler kurtuldu. Evvela bilmek ve bulmak ve olmak lazımdır. Bilmeyen bulamaz, bulmayan olamaz. Ancak Kitab-ı Kerim'in, Kur'an-ı Mübi'nin ilk emri Resulullah'a hitap ederek bizlere İkrab ismi Rabbi kellezi hayak. Rabbinin âlâ olan Rabbinin ismiyle oku. Seni yoktan var eden Rabbinin ismiyle âlâ olan Rabbinin ismiyle oku. İş okumakla bitmiyor. Bilmek ve bulmak lazım. Bir adam üç kamyon dolusu kitap okur. Hakkı bilmezse, hakkı bulmazsa, hakta olmazsa yükten başka, kitap yükünden başka bir şey taşımış olmaz. Çünkü bütün ilimlerin nihayeti ve alınan diplomalar, icazetler kabrin dışına kadardır. Kabrin içinde onların faydası olmaz. Ancak kabrin içindeki faydası olan ilim Allah'ı bilmektir, Allah'ı bulmaktır, Allah'la olmaktır, Allah'lı olmaktır. Allah'sız bir gönül, Allah'sız bir kalp şeytanabilir. Allah'lı bir gönül ne kadar zahirde harap da olsa hakikatte mamurdur. Allah'sız bir gönül zahirde ne kadar mamur da olsa hakikatte haraptır. Dilinle Rabbiniz zikir, kalbinle O'nu sev ve O'na itaat eyle ki merhamete layık olasın. İstikbalde makamın cennet, menzilim mübarek, riza, ridvan ve civar Muhammed'de iska alıp Resulullah ile sohbet edersin.